Pardus özgürdür. Lisansı sizi kısıtlamaz. Üreticiyi sizden korumak için değil, sizin haklarınızı korumak için tasarlanmıştır. Pardus Türkçe sever. Çekinmeden Türk alfabesinin tüm harflerini kullanabilirsiniz. Yazım ve sözlük denetimi yapar. Sizi güzel bir Türkçe kullanmaya teşvik eder. Pardus virüslere geçit vermez. İnternetten gelen her dosyayı kontrolden geçirmekle ya da virüs bulaşmış bilgisayarınızı temizlemekle zaman kaybetmezsiniz. Pardus hızlı kurulur. 30 dakikada yüklenir. Tek kurulum işlemiyle bilgisayarınıza ofis yazılımı, internet gezgini, sohbet programı gibi gerekli bütün programlar da yüklenir. Pardus kolay kullanılır. Grafik arayüzleri, menüleri, ikonları ile aklınıza ve güdürlerinize hitap eder. Kullanmak için bilgisayar öğrenmek, ikinci bir dil bilmek ya da uzun eğitimlerden geçmek gerekmez. Pardus her şey, Pardus'a her şey dahildir. Bir masaüstü kullanıcısının gereksinim duyacağı her türlü yazılım, Kurulum cd'si içinde mevcuttur. İnternet araçları, ofis paketi, her türlü resim, müzik, film oyun için oynatıcı ve düzenleyiciler oyunlar aklınıza ne gelirse. Pardus özelleştirilebilir. Sistemi kendi beyninize göre özgürce değiştirebilirsiniz. Hem görünüş hem de davranış açısından. Tek sınır hayal gücünüzdür. Pardus şeffaftır. Kaynak kodlarını kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilir, kendi dağıtımınızı üretebilirsiniz. Ne yaptığını ve ne yapmadığını kaynak koduna bakarak bilirsiniz. Pardus çok dil bilir. Ayrı ayrı CD'ler ile tekrar yükleme yapmadan iki dokunuşla Türkçeden İngilizceye dönüşür, herhangi başka bir dilin desteğini eklemek de son derece kolaydır. Pardus eğlencelidir. Kaptan masaüstü, pisi ve çomar ile bilgisayar kullanımının keyfini, tam Türkçe desteği ile bilgisayarınızın kendi dilinize kullanmanın kolaylığını yaşarsınız.